Bismillahirrahmanirrahim. Kovulmuş şeytandan, taşlanmış şeytanın alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, Kerim, dün gününün sahibi Erhamer Rahim olan Allah'a sığınırız. Allah rızası için siz de sığınır. Rahmana sığınır. Bütün yarattıklarının şerinden Allah'a sığınır. Bismillahirrahmanirrahim. Esirgeyi bağışlayan Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnnelhamdülillahi neslainu ve nesafiruh ve nuzbillahi min şurur enfusina ve <gülüyor> min seyyati amalina Meyyetehillahu fela la övgü ancak Allah'a mahsustur. Ancak onu över, Yalnız ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin ve kötü amellerimizden Allah'a sınırız. Nefislerimizin şerinden ve kötü amellerimizden Allah'a sınırız. Allah sınırız. Nefis nedir? İçimize yeni kardeşler var. Nefis insanda durmadan kendisine kötülüğü emreden insanın kendisidir. Çünkü kulli nefsin zaikatu'l mevt summa Her nefis ölümü tadacak diyor. Sonra hesaplarınız Allah'a gidecek. Haricer ölecek olan ruh değil nefistir. Bizim bu cesedimiz. Yani en acı bir tablodur ki yani yaradan Rabbimiz ne kadar büyük, ne kadar kerim ki bu onun adaletindendir. İnsanın kendisi Allah'a kafa tutuyor. Dışarıda aramayın bunu. Yani Firavunluk hevesine kapılan, Nemrutluk hevesine kapılan, ilahlık hevesine kapılan insanın kendisi. İnsan böyle bir düzeyde yaratılmış. Daha ders başlamamış. Hani içimize yeni kardeşler var. Hani niye üç kere nefsimizin şerrinden ve kötü ammelerimizden Allah'a sınıyoruz. Oraya ufak bir giriş yapacağız ki sohbet başlayınca dersin konusu yine bu tarafa da kayacak. Ama şu nefsimizi bir tanıyalım. İnsan kendisini bir tanımazsa farkında olmadan Allah'a denk ilahlık makamına yükselir. Öyle kendisini zanneder. O yüzden ayet-i kerimede Rabbimizin de buyurduğu gibi görmedi mi nefsini ilah edinenleri bildiği halde haktan yüz çevirenleri şimdi düşünmüyor musunuz onları doğru yola kim getirecek? Yani ne acı bir tablodur ki insan bunun da farkında ama ağına kapılmış bu nefsin kurtaramıyor. O yüzden kardeşler nefislerimizin şerinden, kötü amellerimizden Allah'a sınırız. <gülüyor> Kitap okuyan kardeşler bilirler. Küçük lisallerde olsun, büyük kitaplarda olsun, girişten mukaddime de eser yazan alimler, müellifler kitabın ön sözüne girişini orada mukaddime yazmışlar. Nefislerimizin şerinden ve kötü amellerimizden Allah'a sınırız. Yani dinin özü bu. Yani şunu şerinden de, şunu şerinden de, bunu şerinden de. Önce kişi kendi nefsini şerinden Allah'a sınıracak. Önce kişi nefsini bilecek. Hazreti Ali dediği gibi nefsini bilen Rabbini bilir. İnanın nefsini bilmeyen Rabbini bilmiyor kardeşler. Hep o kınama denen şey yapıp dışarıya kullanıyor, dışarıda arıyor. Dışarıyı tenkit ediyor, dışarıyı götürüyor, dışarıyı kınıyor. Nefsi kendisini saklamak için bunu yapıyor. Kardeşler, Allah Celle bir kula hayır yazmışsa, yani bu nefis sahibine bir hayır yazmışsa, bütün insanları, bütün cinler ve bütün melekut alemi toplansa, Rabbimizin bize yazdığı hayrı hiç kimse engelleyemez. Buraya geldik toplandık. Kimse engellabildi mi? Allah'ın iradesiyle, izniyle kimse engellemadı mı? Allah Allah'ın Celle'de bize bir şer yazmışsa bütün insanlar, bütün cinler ve bütün melekut alemi toplansa Rabbimizin bize yazdığı şerri de kimse gideremez. Allah'ın Celle'de kerimdir kardeşler. Çok cömerttir. Merhameti ise sonsuzdur. O yüzden cehennem ehlinden olup da cehenneme girenlere cehennem zebanileri sizi burayla uyaran bir uyarıcı gelmedi mi? dediğinde mülk süresinde onlar Geldi. İşittik ama akledenlerden olmadık. O yüzden Rabbimiz ayet-i kerimede vermiş olduğumuz akıl nimetini diyor, kullanmayanları azap edeceğiz. Düşünmez misiniz? Akletmez misiniz? İbret almaz mısınız? Bu derslerin gayesi kardeşler imanı doğru yolculuk. Ya biz iman etmedik mi? Ayet-i kerimede Rabbimiz buyuruyor ki Ey iman edenler iman edin. Ey iman edenler iman edin. İçiniz ve dışınızla iman edin. Şeytanın adımlarını takip etmeyin. Şeytan kardeşler Rahman'a baş kaldırdı. Allah'a asi oldu. Adem'e düşman oldu. Adem'in zürriyetine de düşman beledi. Eğer siz bunun bilincinde olursanız yaşadığınız sürece Rahman'ın emirlerini yapmaya kalkarken cihadınız hiç bitmeyecektir. Kavganız hiç bitmeyecektir. Yorulduğunuz anda karşınızdaki rakibiniz kardeşler yorulmuyor. Rabbinizin bir emrinden karşı ne zaman yapmaya kalkarsanız içeriden gelen dürtüler, sağdan soldan gelen vesileseler hep yapma diyecek. Allah yapma dediği gelen bütün emirlerini ise içeriden gelen dürtüler ve vesileseler hep yap diyecek. Peki sohbet başlamadan orada üç kere biz bir dua zikrettik. Bu Peygamber sallallahu ve sellemin, ashabına sohbet yaparken mukaddime dua. Ha biz burada niye üç kere tekrar ettik? Bu sünnettir. Neresi sünnettir? Allah Resulü aleyhissalatu vesselam önemine binaen Önemli gördüğü yerleri ashabına üçer geri tekrar edermiş. Mesela bir tane örnek. Eddinun nasihayı deyip de bırakmıyor. Ya eddinun nasihah, eddinun nasihah, eddinun nasihah diyor. Yani din nasihattır. Din nasihattır. Din ancak diyor nasihatla korunur. Peki kime ya Resulallah? Allah, Allah'ın kitabına, peygamberine ve bütün insanlığa'dır. Kardeşler, biz ya öğrenen olacağız, ya öğretin olacağız. Ya da hem öğrenip hem de öğreten olacağız. Eğer biz bunların dışında olursak ziyandayız kardeşler, zarardayız kardeşler, Gafletteyiz kardeşler. Çünkü Cenabı Ayet Kerime'de Rabbini diyor sabah akşam an yüksek olmayan bir sesle ve gafillerden olma. Allah'ta çırtkanlık yapanları sevmiyor, samiyesizleri sevmiyor, özünü Allah'a yönetmeyenleri sevmiyor, doğru olmayanları sevmiyor, Allah unutanları sevmiyor. O yüzden Rabbimiz Ayet Kerime'de. Allah'ın unutturduğu ve Allah'a unutanlar gibi olmayın buyuruyor. Kardeşler yeryüzündeki bütün nimetler bize sunulmuşken biz de o nimetlere dalmış, o nimeti vereni unutmuşuz. Haşa ve kella kardeşler. Rabbimiz ve bunun dini buna mı layık? İstikrarlı bir şekilde derslere katılan kardeşler tekrarında hayır var. Allah ozücele ilk yarattığı beşeriyetten tak sabana kadar bütün insanlığı bütün melekut alemini ve bütün cinler alemini toplasa hepsi salih kul olsa ve o bütün o ibadet edenlerin tümü bir tek insanlar toplansa 50 bin yıl önceden ta sabana kadar bu şahıs dua etse Rabbinin zikresi hiç günah işlemese kardeşler Allah'ı şanına uygun bir şekilde tesbih etmiş olmaz. Yani biz buraya toplandık. Rabbimizin emir ve nehirlerini yapmaya çalışıyoruz. Zannetmeyelim ki Rabbimizin bize verdiği nimetlerin hakkını verebildik. Bir daha tekrar ediyorum. Bütün melekut alemi ki sayısını ancak Allah-u Aziz bilir. İkişer, üçer, dörder kanatlı. Melekler yaratan Rabbimizin şanı çok yücedir. Öyle melekler var ki semayı kaplamışlar. Büyüklüğünü Allah'tan başka kimse bilmiyor. Onlar ise kimisi kıyamda, kimi rükuda, kimisi secde halinde, kimisi ise şu anda Kabe dediğimiz yerin Allah-u Teala'nın kürsünün altında tavaf ediyorlar. Belki bir meleğe sıra kıyama sabahına kadar bile gelmiyor tavaf edip döndükten sonra. Sayılarını Allah bilir. İşte bütün bu melekleri, bütün cinler alemini ve bütün insanlık aleminin hepsini bir tek insan haline getirse Rabbimiz, elli bin yıl önceden tak sabahına kadar bu insan Allah'ı tesbih etse, emrettiği her şeyi yapsa, hiç günaha bulaşmasa, subhanallah, beş tane alemin birleşip ittifak ettiği sözdür bu. Bu bana ait bir kelime değil. Beş tane alemin ittifak ettiği sözdür bu söz. İbni de içinde. Allah'a layık olduğu ve içine kulluk etmiş yine olmaz diyor. Davut Aleyhisselam da bunun içinde. Peygamber Aleyhisselatü da bunun içinde. Hazreti Musa, Hazreti İsa da bunun içinde. Ya Rabbim, senin yüceliğin, büyüklüğün, azametin karşısında ben seni tespih etmekten aciz kaldım. Ya Rabbim ben seni nasıl tespih edeyim? Nasıl sana ibadet edeyim? Nasıl kulluk edeyim? İşte şimdi kulluk yapmış oldum. İşte şimdi şükretmiş oldum. Hani acizliğini anladın mı? Yani benim büyüklüğümün karşısında kulluktaki aciziyetini anladın mı? Şimdi kulluk etmiş yollun. İşte o yüzden Allah'ın Nebisi Aleyhisselatü Vesselam Ya Rabbi sen o kadar yücesin ki ben senin layık olduğun veçile tesbih etmekten acizim. Sen ancak kendini övdüğün gibi yücesin buyuruyor. Vama ersennake illa rahmeten illa alemin. Peki kardeşler ne oluyor bizlere? Ne oluyor bizlere ki dünya hayatı bizi Allah'ı anmaktan alıkoyuyor. Herkes elini başın arasında boysun. Neden dünya hayatı bizi Allah'ı zikretmekten alıkoyuyor kardeşler? Neden? Rabbimizin şanını tenzih ederiz. Layık değil mi? Yani onun sevgisi, onun muhabbeti layık değil mi buna? Beşeriyetin en akılları peygamberler değil mi kardeşler? Beşeriyetin en akılları. Ki peygamberlik müessesesi dünya hayatında çalışılarak, kazanılarak elde edilen bir müessese değil kardeşler. allah Teala bu aleme her kavme peygamber göndermiş. O kavimdeki peygamberler ise, o asırdaki insanların en zeki, en akıllı insanlarıymış. Ki biz bunu delil olarak şurada görüyoruz. Hazreti Salih Aleyhisselam'ın kavmi öyle diyor. Ey Salih diyor sen çok akıllı bir kimseydin. Sen çok akıllı, bilgili bir kimseydin içimize. Eğer sen şu kelimeyle gelmeseydin, biz seni başımıza vali yapacaktık, önce yapacaktık. Ama sen öyle bir kelimeyle geldin ki biz... Geçmişten süre gelen atalarımıza tam ters bir şey getirdin sen. Demek ki peygamberler akıllı bir kimseymiş. Toplulukmuş. Peki kardeşler peygamberlerin dünya hayatındaki görevleri, gayeleri neydi? Allah-u seçtiği, bizzat Rahman'ın seçtiği, bu aleme gönderdiği ve insanlığa numune tuttuğu, o asırdaki kavme numune tuttu. peygamberlerin bu dünyadaki görevleri neydi kardeşler? Allah'a kul köle olmaktı. Peki kardeşler bizi Allah'a kul köle olmaktan alıkoyan ne? Ve alıkoyan hak ediyor mu bunu? Değiyor mu? Elimizi başımızın arasına koyacağız. Tartacağız bunu. Bunu tartmamız gerekiyor kardeşler. Ben 15 senedir kardeşlerime yeni kardeşleri tenze ederim. Yeni kardeşleri tanıtım amaçıdır. 15 senedir kardeşlerime günlük zikirlerimizi ve dualarımızı düzenli ve istikrarlı bir şekilde yapalım. Bakın, alimler peygamberlerin varisleridir. Şeyhül Usta sabah namazından sonra kendi hanesine çekiliyor. Rabbini zikretmeye başlıyor. Talebesi gelip selamun aleyküm diyor. Aleyküm selam diyor. Nebavi metodu takip eden alim, Kur'an-Sünnetle amel eden alim. Zikirler uzun sürüyor. Güneş doğana kadar Rabbini zikrediyor. Günlük zikrini bir tane yapıyor, bitiriyor. Gelen talebesi fitneye ve nifaka düşmesin diye diyor ki: "Kardeşim, bu benim kahvaltımdı. Yapmasaydım kuvvetten düşerdim." ''Kardeşler, bu bizim kahvaltımız. Bu bizim yemeğimiz. Bu bizim hayatımız. Bu bizim etimiz, kanımız, ilimiz, kemiğimiz. Eğer biz gerçekten Allah'a kul olmak istiyorsak bunu yapmak zorundayız. Bunsız şeytanı yenemeyiz kardeşler. Bunu bir kabullenelim önce. Yani beynimize bunu bir kazıyalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bunu önce bir kabullenelim. Biz şeytanın şerinden ona sığınmaktan başka çare bulamayız kardeşler. O yüzden günlük zikirlerimizi yapalım. Dualarımızı yapalım. Buna fire de vermeyelim. Oldu ki unuttuk hatırladığımız anda yapalım. Çünkü Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de, bunun tefsirinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Rabbini anmayı unuttuğun an diyor. Hatırlayınca tekrar anmaya başla diyor. Kardeşler bize Rahman'ı unutturan şeytandır. En sevdiğimiz, bizi yoktan var eden varlık, bizi kendisine kulluk için yaratan güç, kendisini yüceltelim, kendisini övelim, kendisini tesbih edelim diye bizi yoktan var eden güç, bizi kulluk için yaratmış. Çünkü İçimizde yeni kardeşlerimiz olması münasebetiyle eski kardeşlerimiz için de yine bir tekrar bu. Cenab-ı Hak suresi 56. ayette Kardeşler, ben cinleri ve insanları diyor ancak bana kulluk etsinler de yarattım. İnsanlığın kardeşler yaratılışının gayesi bu. Aleykümselam ve rahmetullah. Ben sizden rızık istemiyorum diyor. Sizin de doğacak olan çoluk çocuğunuzun rızkına da kefil Allah'tır. Yedi kat göğü. Yedi kat yeri ve ikisi arasındakileri Cenab-ı Hak buyuruyor ki bir oyun bir eğlence olsun diye bakmadık Eğer böyle yapacak olsaydık diyor. Allah, şanımıza uygun bir şekilde yapardık fakat yapmayız. Karış demek ki bu yüzündeki yaşadığımız şeyler bir oyun ve eğlence olsun diye bizi sevindirmek, bizi mutlu etmek için yaratılmamış. Aykebu suresinde Cenab-ı Hak buyurduğu gibi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma hazil hayatı dünya. Bu dünya hayatı buyuruyor Cenab-ı ancak aldatıcı bir metadır. Gerçek hayat ahiret yurdundadır. Keşke bilselerdi diyor. İnsanoğlu bu dünyadaki asli görevini ve dünyanın yaratılış gayesinin gerçek manasını bildiği zaman bu dünyadaki gayesi bir anlam kazanır. Bir değer kazanır. Hayatındaki hiçbir kare boş değildir artık kendisi için. O yüzden Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın buyurdu. her buyruğu artık can kulağına dinler. Kendisi için denize düşen bir can simidi gibidir. Ne buyuruyor Allah nefes selam? İki şey vardır insan kıymetini bilmez. Sağlıkla boş vakit. Önünde sonsuzluğu uğurlanan bir hayat olan bir insan için kabir hayatı ve mahşer hayatı ve bundan sonra cennet ve cehennem hayatı diye buna yakinen iman eden bir insan için şu peygamberin sözü var ya kardeşler can simididir. O yüzden bu meseleyi gerçek manasıyla kavrayan insanlara dikkat edin. O insanların boş zamanları yoktur. Onları gidin meşgul etmeye kalkın onlara en büyük ızdırabı işkenceyi verirsiniz. Hani bir insanın gözüne çabak açar ya. Gözünü yakar, canını yakar. Veya bir insan hummaya, sıkmaya tutulmuştur ya. Yani adam zangır zangır titriyor. Sen kalkmışsın adama dünyanın süsünden pisini anlatıyorsun. O adam sıkıntı içinde. Aynı yaratılış gayesinin şuuruna varan insan içinde bu dünya hayatındaki bütün karelerin hepsi doğrudur. Boş bir anı yoktur. Çünkü onun şuurundadır. O boş anın karesinden daha hesaba çekilecek. Onun için artık boş bir şey yoktur. Her kareden hesaba çekilecek. Her anından, her saniyesinden ve her selistesinden hesaba çekilecek. Adama soruyorsun ne yapıyorsun? Hiç diyor zaman öldürüyoruz. Peki kardeşim Rabbin sana bu zamanı öldürmen için mi verdi? Boşa geçirmen için mi verdi? Yoksa sen akıl bağlı olduktan sonra, sorumluluk başladıktan sonra ölünceye kadar hesap verme şeyini unuttun mu? Allah'ın unutturduğu ve Allah'ı unutanlar gibi olmayın buyuruyor. Unutturan kimmiş? Geçmiş dersleri hatırlayın. Hz. Musa'nın kısasında, Yusuf Aleyhisselam'ın kısasında, Yunus Aleyhisselam'ın kısasında, Peygamber Sallallahu Aleyhisselam'ın kısalarında hep, ibreti kısalarda hep, şeytan olduğunu görüyoruz. Bizi neden unutturuyor? Önümüzdeki mahşeri unutturuyor. Önümüzdeki cenneti unutturuyor. Önümüzdeki cehennemi unutturuyor. Önümüzdeki kabir hayatını unutturuyor. Ölümü unutturuyor. Dünya hayatının ölümlü olduğunu unutturuyor. Buranın hayal dünyası olduğunu unutturuyor. Geçici olduğunu unutturuyor. Gerçek kazancı, gerçek zararı unutturuyor. Peki unutturmadığı nedir? <gülüyor> Sadece şeytanın kimler üzerinde tesiri vardı? Subhanallah. Ahirete karşı şüphe içinde olana karşı tesiri vardı. Herkes elini başının arasına koysun. Şeytanın benim üzerimdeki tesiri neden yoğun? Ve hakikaten buradan gittikten sonra herkes evde yalnız başına tefekkür etsin. Gerçekten ben ahiret hayatına ne kadar inanıyorum? Yani öldükten sonra dirilmeye ben ne kadar inanıyorum. Şimdi bizim kulağımız aşinalık yapmış, ezber olmuş. Yani duya duya duya duya artık böyle şey etmiş yer etmiş. Hayır ilk defa duymuş gibi bir durup tefekkür edelim düşünelim. Gerçekten biz bundan sonraki, dirildikten sonraki sonsuz hayata gerçekten inandık mı? Ve şu inandığımız gerçekten inananlar gibi mi amellerimiz? Şöyle bir dönelim bir bakalım. Gerçekten kendimizi şöyle bir tartarım. Bunun cevabını gerçekten bulacağız kardeşler. Bizden önceki insanların hayatına baktığımız zaman onların hayattan hiçbir kareleri boş değil. İmam Nesai büyük bir alim. Kütübisti alimlerinden bir tanesi. Buna sorulur. Zaman nasıl bereketlenir? Bu alimin dört tane eşi var. Ve bu hadisi de çok iyi biliyor. En hayırlınız eşlerine en iyi davranandır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan önceki zamanda yaşayan insanlar bin sene aşkın bir zaman yaşıyorlarmış. Ama bu ümmetin ortalama ömrü 60 ile yetmiş küsür sene kısa. Peki bu 60-70 küsur sene dediğimiz kısa zaman diliminde ebedi hayatı biz burada nasıl kazanacağız? Karışlar insan hayatında bereket hayat nasıl bereketlenir? Nasıl bir anlam kazanır? Kişinin samiyeti oranında kişinin hayatı hem anlam kazanır hem de bereketlenir karışır. Biz burada ince noktaları, tüyoları vermeye çalışıyoruz. Eğer biz samiyet gösterirsek, iştenlikle gönülden Rabbimize yalvarır, yakarırsak aynı bir körpe çocuk gibi. Zayıftır. Güçsüzlüğür. Yemek yemeği bilmez. Üstünü değiştirmeyi bilmez. Hastalığını gidermeyi bilmez. Acıktığı zaman ağlar. Sancısı olduğu zaman ağlar. Sıkıntısı olduğu zaman ağlar. Ve annesi onun bütün ihtiyaçlarını giderir. Kardeşler Allah'a merhametlerin en merhametsiz. Biz körpe çocuk kadar dahi ağlamayı beceremiyoruz mu? Yani insanlardan içinde bulunduğumuz toplumda kardeşlerine sıkı sıkı duyuyorum ben. Yani kardeş diyor ki yani şunu yapmak istiyorum yapamıyorum. Bunu elde etmek istiyorum edemiyorum. Şunu gerçekleştirmek istiyorum gerçekleştiremiyorum. Kardeşler biz istediğimiz şeyde samimi değiliz. Biz gerçekten istemiyoruz. Çünkü ayet-i kerimede Rabbimizin buyurduğu gibi Subhanallah. Bir toplu kendini değiştirmek istemediği için Allah bunu değiştirmez. Hakikaten biz ne istediğimizi biliyor muyuz? bu sorunun cevabını bulursak, istediğimiz şeyi artık Allah'a bizim önümüze koyar inşallah. Bu da hakkını vermek düşer bize. Biz ne istediğimizi biliyor muyuz bu dünyada? Ne istediğimizin farkında mıyız? Rabbimiz bizden kulluk istiyor. Peki biz ne istiyoruz? Şu anda inanın yaptığımız şey istediğimiz. Şu anda yaptığımız amellerimiz, istediğimiz. Dün istediklerimizi Allah bugün bize verdi. Eğer bugün istediğimize bugün memnun değilsek, o zaman yatırım yapalım bugünden. Şimdi kardeşler basuratı dünya ve ahiret Allah nefes selam buyuruyor ki dünya ahiretin tarlasıdır diyor. Yani burada tarlaya ne ekerseniz mahşer günde karşınıza o çıkacak. Burada domates ekersen salatalık çıkmıyor kardeş. Burada domates ekersen tarlaya domates çıkar salatalık çıkmaz. O yüzden herkes kendi amellerini mahşer günü güzel görmek istiyorsa şu hadis-i şerife kulak versin. Siz size hayat verecek olan şeylere davet ettiğinde Allah'a ve O'nun elçisine dur icabet edin. Bakın kardeşler Allah'a nefes bizlere hayat veren reçeteden bir tane hadis. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Şimdi kime sorarsan sor. Nasıl ölmek istersin diye sorsan herkes imanlı ölmek istediğini söyler. Hiç bir tane beşer imansı öldüğü, ölmek istediğini söylemez. Bir tane insan. Peki kardeşler. Az önce bir ayet zikrettim. Bir kalım kendini değiştirmen için Allah onu değiştirmez. Onun öncesinde ne bir şey daha zikrettim. Eğer biz istediklerimizi elde edemiyorsak samimi değiliz. Biz gerçekten istemiyoruz dedim. Şimdi kaseti bu tarafa doğru çevirmeye başlayalım tekrar. Bir kavim kendini değiştirmen Allah onu değiştirmez. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz. Nasıl dirilirseniz Allah nefes selam buyuruyor. Öyle mahşere gelirsiniz. Şimdi sorsan insana Nasıl ölmek istersin? İmanlı ölmek istediğini söyler. arkadaşlar biz nasıl ölmek istiyoruz? İnanın bir gün içerisindeki hayatınızı koyun gözünüzün önüne. Dünümüz öldü. Yarınımızdan hiçbir beşerin garantisi yok. Hiçbir canlının. Ekonomi gücü ne olursa olsun. Kimin çocuğu olursa olsun. Dünyadaki etkin gücü ne olursa olsun. Hiçbir canlının yarından garantisi yok. Bu kadar aciz varlıklarız. Gün bugündür. Bugünü masaya yatıralım. Gece 12'de bugünümüz can verecek. Ve bu bir günlük hayat içerisinde teraziye koyulacak gece 12'den sonra. Ebedi hayatı ya kazanacağız da kaybedecek. Her güne bu gözden bakmak gerekmez mi kardeşler? Sanki yarından garantimiz mi var böyle bakmıyoruz? Uzun zaman önce bir kısa zikretmiştim. Yine tekrarında hayır var. Adam bir tanesi doktora gider hani yurt dışına mı çıkacak bir yere mi gidecek tedbir amaçlı bir sağlık karamasından geçer. Tahlilde hastalığı çıkar ortaya. 2-3 ay ömrü kalmıştır kardeşler. 2-3 ay. Tahlilleri nereye gösterir? 3 aylık ömrü kalmış. Ölecek. Bütün servetini dağıtır. Çok zengin. İnşallah. Cemal hocasına gider, İslamiyet öğrenir. İbadete başlar. İkinci ve 3. aylarda hıçkırıç hıçkır kara göz yaşıyla namaz kılmaya başlar. Geceler uyumaz. Her geçen gün kendisi için kıymetli ölüm var ya ama o ana kadar da hiç dünya hayatının geçici olduğunu hiç öyle düşünmemiştir. Çünkü ölüm düşünmüyor ki. Son bir ay kalır. Geceler uyumaz artık. Çok az uyur. Çünkü uyursa öleceğini biliyor. Ömür sermayesinden gidiyor. Bir aylık günü kalmış. Salihlerin ameli gibi amel işlemeye başlar. Yüzün ırlanır. Ağzına hikmet pırıltıları dökülür. Nerede oturup kalkarsa Rabbini hamd eder. İki kelimesinde bir Allah'ın izni Allah'ın dilemesi der. Şükür eder, hamd eder. Üç ay sonra tam günü dolmak üzeredir. Bir daha doktora gider. Subhanallah. Bir daha talile girer. Bakar ki hiçbir hastalığı yok. İyileşmiş. Hemen gelen ve ne biliyor musun kardeş? Hı? Şöyle bir dünyanın içine bir gireyim de şöyle bir dünyanın tadını çıkarayım. Kardeşler şu dünya hayatı bize süslü geliyor. Aldatıcı geliyor. Lezzetli geliyor. Hepimizin nefsi böyle. Yani biz herhangi bir doktora giderken kanser, üç aylık ömrün kalmış lafını mı bekliyoruz? İnan bizi aldatan bu. Belki ömrümüz bu kadar bile kalmamış. O yüzden Allah'ın nefis sallallahu sellem'in buyurduğu gibi eğer dünya hayatına karşı nefslerinizin kırılmasını istiyorsanız ölümü sık sık anın. Allah uzak etsiyor. Küçücük küçük mezarlar var. Şu kadar şu kadar. Ecelin yaşı yok kardeşler. İnsan nasihat istiyorsa ölümü düşünecek. Dünya hayatının geçiş olduğunu öğrenmek istiyorsa kabristanları ziyaret edecek. Şu kadar şu kadar küçük küçük mezarlar var. 85-90 yaşında yaşayan insanlar var. Rabbimiz o kadar kerim ki, o kadar büyük ki, herkese ölümünü gizlemiş. İnsanlar öleceği vaktini, saatini bilse... Kimse kulluktan geri kalmaz. Ama bu imtihanın bir gereğidir ki Rabbimiz subhanehu ve teala bunu gizlemiş. Ama biz her doğan günü Elhamdülillahi lazi ahyana ba'dama amatana ve ilahiyunuştur diyeceğiz. Bizi uykudan uyandıran, bizi öldükten sonra tekrar dirilten ve kendisini zikretme fırsatı veren Allah hamsun diye dua edeceğiz. O günlük saatimiz içerisinde 16 saat mi kalmış? Sabahtan ta gece 12'ye kadar. O 16 saati ebedi hayatı kazanma adına kıymet bileceğiz. Ganimet bileceğiz. İnanan Müslüman'ın şuurlu bir şekilde yaşayan bir Müslüman'ın istikbalde yapması gereken amelleri, yani ileride işte şunları şunları yapacağım diye plan kuran o insanın o gün içinde o ameli yapması gerekiyor. Bizim şimdi Kur'an okumayı bilmiyoruz. Ya daha zamanı var. Ya şu amellerimiz eksik. Ya daha zamanı var. Daha beş vakit namadı tam tutturamadık. Daha zamanı var. Daha şu günahların üzerinden mevcut. Sigara içenler hakkını helal etsinler. Bırakma niyeti olanlar için diyorum ben. Ya, sigarayı bırakmayı düşünüyorum. Cık. Ya daha zamanı var. Müslüman gece orkide öleceğini bilsem bırakmaz mısın? Hayır. Bakın görüyor musun? Bizi neler, nelerden alıkoyuyor. Demek ki ömür sermayesini uzak görmek bizi hep hayırlardan alıkoyuyor. Aslında şöyle bir çatıyı küçülsek. inanın şu hayalimizdeki var ya Allah'ın <gülüyor> de buyurduğu gibi. Yani Hazreti Ali'den geliyor bu rivayet. Allah'a diyor ki benim en çok ümmetim için korktuğum iki şeydir. Bir uzun emel. Tuli emel diye geliyor. Sahanallah. Yani insan plan kurar. Ve Allah Sellem böyle bir sayı hadise için uzun bir çizgi çizer. Bu insanın der uzun uzun emelidir der. Planlar kurmuştur. Evim olsun, arabam olsun, işim olsun, katım olsun, yatım olsun, şu uyumusun, bu uyumusun. Planda bunlar var. Ondan sonra haca giderim, umreye giderim, şunu yaparım, bunu yaparım. Yani Kur'an'ımı öğrenirim, camiye gitmeye başlarım, beş vakit namazımı camide kılarım. Plan bu. Sırada bunlar var. Ama Allah Sellem buyuruyor ki, yani onun o uzun emeli var ya uzun ok. Diyelim ki 100 metre. 30. metrede eceli gelecek haberi yok. Ve birçok insanları görmüşsünüzdür. Yani adam araba çarpmıştır. Adam hala diyor ki şuraya yetişecektir. Nereye yetişiyorsun kardeş? Vade doldu. Ya bir fırsat. Fırsat yok kardeş. Bitti. Bitti. Senin kıyametin koptu. Hepsi bu kadar. Hepsi bu kadar ya bu kadar. Ama bize öyle gelmiyor işte. Ölüm bizi... İnsanların ölümü bizi gafırta düşürüyor. Nefsimize biz ölümü yakıştıramıyoruz. Cenazeleri gördüğümüz zaman, toprağa koyulan insanları gördüğümüz zaman... Sanki bizim nefsimiz oraya girmeyecek. Yakıştıramıyoruz nefsimizi toprağın altına koymaya. Yakıştırın kardeşler yakıştırın. Biz topraktan yaratıldık ve tekrar toprak olacağız. Toprak olacağız. Bu canımız, bu cüstemiz, bu bedenimiz bizi bir damla sudan bu hale getiren güce karşı utanmadan, sıkılmadan, allanmadan yeni kardeşler hakkını helal etsinler. Allah'a günah karşı asirlik edip günah işliyoruz. Rabbimizin emirlerine karşı geliyoruz. Günahlarını terk etmiyoruz. Yasaklarından kaçmıyoruz. Hangi akıl bunu kabul eder? Neyimize güveniyoruz? O da ayrı bir konu. Yani bu ayrı bir ders konusu. Yani biz bu günahları işlerken, bu serkeş halimiz, ders başlamadan dedim, dedim bu haftaki konu da biraz nefse çatılacak. Yani yeni karışlar hakkını helal etsin. Eski karışlar da böyle nefsi sırtını şöyle bir çekete dayasın dayanmaya çalışsın messese. çünkü nefis bunları sevmiyor nefis bu konuşmaları sevmiyor nefis okşanmayı seviyor nefis övünmeyi seviyor ama ey nefis sahibi Allah'ın konu sen Allah'ı övmek için buradasın övülmek için değil sen nefsini yerdiğin sürece Allah katına değerlisin eğer bu nefis sahibi övülme konumunda yaratılmış olsaydı anlı Ya toprağa koyulsun en hakir halimiz bu değil midir anlı yere koymanın manası nedir kardeşler ya Rabbim ben senin huzurunda bir hiçim. Ben hani yılan bir yılan nasıl yerde sürünür? Ben senin huzurunda sürünüyorum ya Rabbi. Ben küçüldüm. Küçüklüğümü, acziyetimi kabul ettim ya Rabbi. Sen büyüksün ya Rabbim. Allahu Ekber deyip onun huzurunda secdeye kapanmak bir bölümü Allah'a en yakın olduğumuz yer. Diğer bölümü ise ben senin büyüklüğün karşısında hiçim ya Rabbi. Bütün emrin karşısında böyleyim. Küçüldüm ya Rabbi. Küçüklüğümü kendim de kabul ettim ya Rabbi. Rabbim. Rabbim bunu kalben, ruhen, cesedi secdeye getirdiğimiz gibi, ruhumuzu da kalbimize getirmeyi nasip etsin. Kıyama dikildiğimiz gibi, rukiye kapandığımız gibi, secdeye de indiğimiz gibi, Rabbimizin bütün emir ve nehileri karşısında aynı hassasiyeti göstermeyi nasip etsin. Diretmemeyi, itiraz etmemeyi, belli zamanlara yaymamayı ki Nebis Sallallahu aleyhi ve buyurduğu gibi. Subhanallah. Hani yarın yapacağım diyenler, sonra yapacağım diyenler diyor helak oldu. Kardeşler hayırdan alıkoyan şeytandır. Beş şey gelmeden önce buyuruyor rahmet peygamberi. Beş şeyde acele edin. Ölüm gelmeden önce hayatta. Hastalık gelmeden önce sağlam. Fakirlik gelmeden önce zenginliğin. Dar zaman gelmeden önce geniş zamanın. Kıymetini bilin kardeşler, kıymetini bilin. Bakın rahmet peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem altın harflerle yazılması gereken sözleri zikrediyor. Beş şey gelmeden önce beş şeyin kıymetini bilin. Ama bizler inanın şu beş şeyin en kıymetli olan şu beş şey var ya biz bunu burada değil başka yerlerde harcıyoruz. Dersin aslında dedik ya adama soruyorsun boş oturmuş orada laklak lak yapıyor ne yapıyorsun? Zaman öldürüyor. Bu zaman kardeş sana boşuna mı derildi? Bir insanı parayı yakan halde gördüğünüz zaman parayı yakan adama ne derler? Derler. Deliler, zaman ondan daha mı değersiz? Karışlar sonsuz cennet hayatı bu zaman diliminde kazanılmıyor mu? Bakın sahabe-i kiramın yakınmasına Ey Allah'ın Resulü bizden önceki ümmetler bin küsür seni yaşıyordu. Biz 50 60 senelik zaman diliminde ebedi hayatı nasıl kazanacağız? Hani ders arasında dedim ya. Gerçekten iman kalbine giren insanlar. Mahşerin derdine düşen insanlar. Dünya artık gözünde silen insanlar. Artık dünya hayatın ahireti kazanmak için uğraşan insanların derdine bakın. Yani 60 senelik ibadeti yani çokluğunu mokluğunu düşünmüyor. Bu 60 senede Rahman'ı nasıl razı edeceğim? Bunun derdine düşmüş. Yani ömür az geliyor, kısa geliyor. Yani elinden gelse 24 saat içerisinde sahabe biz 24 saat daha açıp sığdıracak. Derdini görüyor musun sahabenin? Adam ne diyor? Zaman öldürüyorum diyor. Peki Allah resimini ne buyuruyor? Subhanallah. Bu ümmete verilenler diğer önceki ümmetlerde yok. Kadir gecesi diye bir gece veriliyor. Sahabenin derdinden dolayı. Bin aydan daha hayırlı. Gecenin sonuçta biri. Farzdan sonra en hayırlı ameller. Hüsnün üstündeki zikir ve dualar. Salihlerin, abidlerin, Allah erlerinin yaptıkları dualar. Allah tarafı seçkin kullarını nasip ediyor. Herkese nasip etmiyor. Beni zikrettikçe onumluyum. Ne demek bu? Hads-i Bundan ne anlaşılıyor biliyor musunuz? Bir insan Allah'ı zikretmiyorsa demek ki Allah'u Celle beraber olmak istemiyor. Hani toplumda hak dildi insanlar der ya Allah senin olsun. Ne demek Allah senin olsun? Yani Allah'ın yardımı, Allah'ın rahmeti, Allah'ın lütfu, Allah'ın inayeti, Allah'ın keremi, merhameti senin olsun. Demek ki bir insan Rabbini zikretmiyorsa Rabbi ile beraber olmak istemiyor. Peki mahşer günü imdadına kim yetişecek? Rabbimiz Subhanahu ve Teala bir münadinin diliyle buyurtturacak. O gün herkes tatlının peşinden gitsin desem diyor adalet olmaz mı? Yani dünya hayatında kimi zikrediyordunuz? Kimi övüyordunuz? Kimi yüceltiyordunuz? Kimleri dostları ve yaranlar edinmiştiniz desem onun peşinden gidin. Adalet olmaz mı? Herkes kendi nefsine şöyle bir dönsün. Hakikaten biz bu dünya hayatında kimin peşinden gidiyoruz? Gerçekten kimleri dosta ve yaranlar ettik? Yani bizi Allah'a anmakta ne koydu? O bizim putumuz kardeşler. Yani bizi Allah'tan ala koyan putumuz. Tağut bu işte. Önce bunu kırmak lazım. O yüzden Hz. İbrahim Aleyhisselam, atamız İbrahim Aleyhisselam put bakanıydı. Şey pardon, put düşmanıydı. Babası Azer ise put bakanıydı. İbrahim Aleyhisselam put düşmanıydı. Babası Azer put bakanıydı. Biz putları kırabildik mi? Kalplerimizdeki putları kırabildik mi? İşte kardeşler, bu kırıyor. Eğer biz bunu düzenli bir şekilde okumaya başlarsak, bu Kalplerimizdeki putları kırıyor, karışır. Rabbim bana ömür verdiği sürece bunu söylemeye devam edeceğim. Düzenli bir şekilde kardeşlerim bunu okuyalım. Düşüne düşüne okuyalım. Bak şu kitapçığın içinde hacmi küçük, mahiyeti çok büyük. Hepsinde la ilahe illallah yatıyor. Sizin gerçek dostunuz Allah'tır. Geçik sahibiniz Allah'tır. Övmeniz gereken Allah'tır. Sığınmanız gereken Allah'tır. Dayanmanız gereken Allah'tır. Güvenmeniz gereken Allah'tır. Sahibiniz Allah'tır. Sizi yaratan Allah'tır. Ondan başka ilah yok. O yüzden haca giden hacılar öyle demir. Lebbeyk Allahümme lebbeyk Lebbeyke leşerike leke lebbeyk İnnel hamde ve nîmete Leke vel la şerike leke Lebbeyk. Allah'u Celle en çok hoşnut ameller, zikirler bunlar. Yani Allah-u Teala en çok hoşuna nedir biliyor musun kardeşim? En çok Allah'ı sevmen, en çok Allah'tan korkman, en çok Allah'a sığınman, ona güvenmen, ona dayanman, ondan yardım istemen, onu mabut kabul etmen, onu zikretmekten haz alman, zevk alman, onunla beraber olman, onun için birilerle dostluk yaranlık kurman, onun için buğz etmen, onun dinini yüceltmen, önce sen öncü olman, bu dini önce sen yaşaman, arkadan gelenleri de buraya davet etmen. O yüzden Ahkaf suresi 9. ayette Rabbimiz öyle buyurmuyor mu nebise için? Ey Resulüm de ki ben peygamberlerin sonuncusuyum. Ben ancak, subhanallah, peygamberlerin sonuncusu, Rabbiniz ilahım, bir tek ilah olduğu bana var yolundu. Subhanallah ve Allah'a kul olun diyor. İnsanları da buna davet ediyorum diyor. Yani peygamberlerin bütün gayeleri önce Allah'a kul olmuşlar, ondan sonra arkadan gelen bütün insanlığı Allah'a kulluğa çağırmışlar. <gülüyor> ve bunun için insanlarda ne bir teşekkür, ne bir karşılık, ne bir menfaat beklememişler. Açın Yasun Suresini ve bunun gibi eşler ayetlerde hep bunu bulursunuz. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, Uyun sizden ücret istemeyenlere. İşte doğru yolda olanlar onlardır. Onlar sizlerden ne bir teşekkür ne bir karşılık beklerler. Çünkü onlar gözlerin dehşete kapılacağı o günden korkarlar. Kıyamet sarsıntısından korkarlar. Mahşerin dehşetinden korkarlar. Yarım hurmanın bile ecrü olarak insanı ateşten perdeleyeceği o hayrın peşinde düşerler. Onların dertleri artık budur. Dünya hayatında onlara artık başka bir sevinç, muhabbet, arzu burada kalmamıştır sahabelere bakıyorsun gerçekten iman edenlerin dünyadaki bütün gayeleri bütün amaçları, bütün dertleri Rahman'ı razı etmek olmuş. Şimdi onlar sonsuzu özlemişler. Sonsuzu arzulamışlar. Sonsuza gönül vermişler. Sonsuza da iman etmişler. Ama hakikaten bu tarafa dönelim gelelim en hayırlı nesil benim nesildir diyor Allah Resulü. Ondan sonra ondan sonra geldiler. Ondan sonra ondan sonra. Arkadan gelen nesil ise ilk insanlar amellerini sakladılar. Günahlarını sakladıkları gibi. Arkadan gelen insanlar ise yaptıkları amelleri anlatmaya başlarlar. Arkadan gelenler ise yapmadıklarını yapmış gibi anlatmaya başlarlar. Ama ilk nesle bakın. Bir tanesinden örnek verelim. Savaşta ganimet taksiminde hangi sahabe, hangi kafir olmuşsa ganimet ona kalır. Subhanallah. Ve büyük ganimetler varsa ise beytilmalı getirip bırakılır. Bir tane sahabe Büyük kafirlerden bir tanesini öldürüyor. Tacını alıyor. Getiriyor komutana teslim etmeye. Subhanallah. Asker diyor adını söyle. Asker adını söylemiyor. Kendini bilmez okuyor. Asker adını söyle. Adını söyleyecek olsaydım getirmezdim diyor. İmana bakın ya subhanallah. Amelini saklıyor. Bir tane sahabe elli tane sahabenin fakir sahabe evin rızık erzağını gideriyor. Geceleri taşıyormuş. Ve bu erzak nasip denen insanlar ise kim rızkı getiriyor bırakıyor haberleri yok Subhanallah. ne zaman belli oluyor bu şahıs öldüğü zaman elliye aşk kalmaya başlıyor bu şahıs yıkadıklarında sırtında çuval izi buluyorlar demek buymuş diyor bakın hadislere kim güzel bir amel yapar diyor onu saklarsa gizlerse yedi kat gökten yedi kat yerin altındaki simsiyah karıncayı görür ayak sesini duyar Rabbim o ameli Allah'tan alıyor o rüyadan korkmuş. Sadece Rabbinin vechini arzulamış. Onları zaten için o ameli yapmış ve gizlemiş. Allah'a o ameli beğenmiş. Bütün insanlığa numaralarak bu defa gene çıkarmış. Yeni insanlar oradan ders almışlar. Ama biz ise aceleci davranıyoruz. Amellerimizi güya insanlar ibret alsın diye anlatıyoruz. Rüya düştüğümüzün farkında bile değiliz. Halbuki biraz sabresek, biraz sabresek Allah bizim de Dilimizden çıkması amellerimizi bir yerlere biz istemesek duyutturacak. Ama biz çok çabuk ve aceleci davranıyoruz kardeşler. İhlası yakalayamadık. Hasbi olamadık. Gerçek manasıyla Allah'a gönül verenler gibi olamadık. Bizim şu anda tek yapmamız gereken nefsimizi kınamak. Yani biz gerçekten salih kullar gibi olabilseydik, şu anda burada insanların sayısı belki yüz kat daha fazladık. Bursa'daki sayılar bu kadar değildi. O yüzden bir hadis alimi öyle diyor. Herkesin diyor, samimiyetin mesabesindedir. Kendi mahallesinde, kendi işyerinde, kendi çevresinde İslam'ın ulaşması diyor. Mıntıkalara ulaşması. Ahlakı, inancı ve Allah'ın dini olan samimiyetin mesabesindedir. Biz Allah'ın dinini insanlara yayma yerine insanların dünyalarına kapıldık. İnsanların cezbine kapıldık, meyline kapıldık, hevesine, süsüne kapıldık, dünyasına kapıldık. Bir zaman sonra bir de baktık ki biz de onlar gibi olmaya, onların Denisedikleri bu dünyayı bize ben insana ya? Bu da bana şeytan şuradan bizi aldatmaya başladı. İşte şuyum olsun da daha güzel hizmet yaparım. Şu anda sen hizmet yapabiliyor musun? Şu anda Allah'a güzel kul olabiliyor musun? Şu anda Allah'ı severek kulluk yapabiliyor musun Müslüman? Yarın diye bir şey yok ya. Yok. Allah şu anımızı istiyor. Şu an deprem oldu, gömüldük. Bitti, kaldık mahşere. O yüzden kardeşler şeytan bizi yarınlarla kandırmasın. Şu an istiyor bizden kulluk. O yüzden Hazreti Ayşe annemiz öyle diyor. Ya Resulallah diyor, hani Hicaz bölgesinde kıyamete yakın bir deprem olacak, o bölgenin bir mıntıkası toprak altında kalacak. Peki ey Allah'ın Resulü, hani orada salihler de var, onların halleri, o yaşadıkları son anları var ya, son anları, o hal üzere haş vuracaklar. Yani şu anda, biz şu andaki mevcut halimizi düşünelim. Şu anda deprem olsa, buraya burası bize mezar olsa, bugünlük amellerimiz ve şu andaki son niyetimize göre maaşara kaldırılacağız. Burada iki cihan güneşinin de buyurduğu gibi, Uyuduğunuz gibi ölecek, uyandığınız gibi mahşere geleceksiniz. İki kere daha tekrar edeceğim kardeşler. Bu tümümüzün hayatını etkileyen, teşkil eden ve hepimizin istikbalda başına gelecek bir şeydir. Gece yataya atıyoruz. Uyuduğumuz gibi öleceğiz kardeşler öleceğiz. Öleceğiz ya. Bunun şakası yok. Nasıl uyuyoruz gece her gece? Bir gün bu gerçekleşecek. Bir gün kafamızı koyacağız bir de uyanmayacağız. Nasıl uyanıyor sabahleyin? Aynı öyle mahşere geleceğiz. Kardeşler peygamberler yalan söylemezler. İki cihan güneşi bunu söylüyor. Yani bu dertte hiçbir şey atılamasak, şu sözü ezberleyelim unutmayalım. Uyuduğumuz gibi öleceğiz. Uyandığımız gibi de mahşere geleceğiz. Peki uyuduğumuz gibi ölüyorsak uyanınca da bir mahşer varsa arkadaşlar peki bu dünya ne? Bu yardırma ne? Bu koşturma ne? Eğer Allah'ın da rızası yoksa Celle Celaluhum vallahi hepsi boşuna sadece yorulmak yer kar kaldı. Kardeşler yatıp yapılan bütün ameller ya Rahman'ın rızası içindir ya nefis içindir. Kuvvetimiz ilmimiz, paramız makamımız, mevkimiz, bize ait güç olan ne varsa her şeyimiz ya Allah'ın rızası için kullanılıyor ya da nefsimiz için kullanılıyor. Bizdeki olan bütün güçleri ya nefsimizi kabartmak için kullanıyoruz ya da Allah'ı yüceltmek için kullanıyoruz. Herkes nefsine bak. Malımızdan, canımızdan ilmimizden, gücümüzden Allah'ın dinine hizmet edebiliyoruz mu? Allah'ın dini yücelsin diye uğraşıyoruz mu? Bir kişi daha atıştan kurtsun diye gayret ediyoruz mu? Bunları dağıtabiliyoruz mu? Allah'ın dinine gayret edebiliyoruz mu? Gerçekten dünyayı benimimizde silebiliyoruz mu? Bu çalışmam anlamında değil. Çabalamama anlamında değil. Gayret etmem anlamında değil kardeşler. Ama Rahmet Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem dua etmiş. Subhanallah. Ya Rabbi seni ve her şeyden çok sevmeyi, sevdiğini sevmeyi, boz ettiğine boz etmeyi, ateşten kaçar gibi günahlardan kaçmayı nasip verin? Kardeşlerim, övümeyi Allah Celle Cel o kadar seven hiçbir varlık yoktur. Ve övüye Allah Celle Cel o kadar layık hiçbir varlık yoktur. Peki, biz kimi övüyoruz? Sabahtan çabahtan akşam oldu buraya geldik. Bugünlük, sadece bugünlük hayatımızı şöyle bir gözümüzün önüne getirelim. Tefekkür ederim. Rahman'ın rızası için biz bugün ne yaptık? Yaptığımız ameller bizi kurtarabilecek seviyeden. O yüzden iki canı güneşi aleyhissalatü vesselam evet. namazını kıldıktan sonra hani toplumda Allah kabul etsin diye bir söz var ya. <gülüyor> ya Rabbi kılmış olduğum namazımın kabul olmamasından sana sanırım. Öyle ya kardeşler ya namazlarımız kabuldeyse? Geri dönüşü yok. Geri sayı bir daha yok. Ama şeytan etrafımızdaki insanların hatalarını bize hatırlatmaktan nefsimize dönmeye fırsat vermiyor ki nefsimiz insanların hatalarla uğraşmaktan nefsimizi kınamaya nefsimizdeki hatalarla yüzleşmeye fırsat vermiyor ki. O ki o yüzden iki can Güneş Ali Sad ve selam. Siz kendi gözünüzdeki marteyi unutmuş, bir başkasının gözündeki çöpleme uğraşıyorsunuz. Diyor. Görüyor musunuz başkasının kusurlu uğraşan kendisini nasıl görmüyor? Bu böyledir kardeşim. Bir insan kendi nefsine güç yetiremezse bunu da cüret edemez. Yani bunu da itiraf edemez. Ama bunu bastırmak için ne yapar? Birilerini kötüler. İnanın birilerini kınamak, birilerini tenkit etmek, birilerini kötülemek var ya. nefse o kadar lezzetli, o kadar hoş geliyor ki. Bu da tabii ki diğer cemaatler. Cemaatleri kötülen zaman ah değme nefsin bu keyfine. Şu cemaat şöyle, bu cemaat böyle. Ya filan kes şöyle, filan kes böyle. Nefse bakıyorsun ya böyle, böyle kükürüyor, kabarıyor. Peki ey Allah'ın kulu, ey nefis sahibi. Aynı gücü bir de kendine çevir bakayım. Hadi göreyim seni. Hadi aynı cihadı da kendine göster. Varsa bir günah terk et onu hadi. Hadi göreyim seni. Eksik mi var bir amelit? Hadi ona da saldır. <gülüyor> hani birine saldırırdın ya azınca. Aynı şekilde kendine saldır bakayım. Yok. Niye? O güç yok. Allah bunu istiyor bize. O yüzden cana bak. Kıyamet Suresi 1. ayette kardeşler. Cennet ve cehennem ortaya çıkarıldığı gün diyor. <gülüyor> Herkes nefsini kınayacak. İki cihan güneş ve selam. cennete giren en çok amel yapan mümin dahi diyor. Pişmanlık duyacak. Keşke biraz daha çok amel yapsaydım. Demek ki hiçbir amel boşa gitmiyor kardeşler. Hiçbir amel. Ders arasında ben bir şey zikrettim. O çocuğun kulağına avuzu üfle inşallah. çeküfle. çek üfle. Çocuğun kulağına avuzu besmele çek üfle inşallah. Subhanallah. Ancak dersin arasında ben bir şey zikrettim. Gerçek manasıyla ahirete tam inanan bir insanın Beş dakika bile geçirecek kaybı yok yok. Onu git zamanını çal onun parasından daha çok ona acı verirsin. Ve bu bunu belli ettirir. Çünkü onun her dakikası ibadettir. O cennet sermayesinden çalınıyor. O buna böyle iman etmiştir. Var mı bizde bu duygu? Kardeşler. Herkes bir tane not defteri tutsun. Zaten melekler yazıyor ya. Televizyona ayırdığı saatleri yazsın. Bir Müslüman anlatıyor. İşten çıkarıldım diyor. On sekiz gün. 51 saat televizyon seyretmiş. Kim oldu? Önemli değil. Bir Müslüman. 51 saat ders yapsa bu insan, ezber yapsa, tefsir yapsa ne olur biliyor musun? Anneme olur. Bir kardeş anlatıyor. Ya diyor, her gün gemide diyor, İstanbul'dan gidip geliyordum diyor. Ya durdum düşündüm ya. Kaç senedir gidip geliyorum karşıya. O günden sonra diyor, ezber yaptım 6 sene sonra Kur'an'ı hatmettim diyor. Ya. Ezberledim hafız oldum. Kardeşler. Bir kalpte iki tane sevgi yok. Televizyon başında geçen zaman yeni karışları kastetmiyorum eskileri kastediyorum. Yeyenler de yavaş yavaş kendini buna alıştırsın. Nereden başlayarak? Dua etmekten başlayarak. Allah'ım zamanıma bereket kat. Hayatıma bereket bak kat. Çünkü sabah olunca Esbahne ve Esberül Mülkülillahi Alemin. Allahümme inne es'eluke hazel yevm fete ve nesrah ve nur ve huda ve azbe ki mişer ma fihi başarıma bado. Zaten ebissel sallam husus isimdeki zikirlerimizi düzenli bir şekilde yaparsak bunu görürüz. Allah'ım senden bugünümün hayrını, lütfunu, bereketini, hidayetini Nurunu talep ederim. Ondaki ve sondaki şerden sana sunarım. Bu duayı düzenli bir şekilde yapan mümin zaten hayatının muhasebesine başlar. Hazreti Ömer'in de dediği gibi ölmeden önce nefsimizi hesaba çekin. Melekler kabirde hesaba çekmeye başlamadan burada çekmeye başlar. Nefsi kendisini sıkar. Artık televizyon zevk vermez. Akşam seyreder sabah çeker. Akşam seyreder sabah çeker. Bugün gün nefsini karşıya alır. Ya o, acı, o, tat. o acı o tat. Hangisi kar ya? Yani değer mi bu acı çekmeye? Bir günde bir tane kafa çakar bitirir işi. Yani o zevk, o acı böyle nereye kadar arkadaş? Alalım bir defteri bir kalem elimize. Boşa geçen saatlerimizi hesaplayalım. Her gece televizyonuna kadar zaman ayırıyoruz. Murat kardeşimiz Kur'an dersi veriyordu. Dua Çınar'daki Berber Mehmet'le merhabir. Kur'an dersine şimdi soralım kaç kişi gidiyor? Haftada bir bir saatlik derse gidilmiyor. Ama televizyona hepimiz kaç saat geceleri zaman ayırıyoruz kardeşler. Darılmaca, gücelmaca, kızmaca yok. Ben Allah için hem kendi nefsimin hem de hiçbir kardeşimin yanmasını istemiyorum. Zamanımızın her selisesinden hesaba çekileceğiz kardeşler. Saniye demedim selise. Saniyenin altmışta biri. Dakikanın altmışta birini has etmedim. Seliseden hesaba çekileceğiz. Böyle bir güç var. Latif olan olan, Rabbimiz bizi yaratmış. Her selisemizden hesaba çekileceğiz. Televizyon başında, internet başında gazetelerde haber seyrediyoruz. Gazete seyredi okuyoruz. Her gün haberleri hatmediyoruz. Gecenin üçte birinde kalkıp da Türkiye'de dönen dolaplar için dua edebildik mi? Ağlayabildik mi? Niye haber seyrediyoruz? Ya, her gün haber seyredildiğimizde bunun bu haberi okuyalım. Bunu. bunu okuyalım kardeşler bunu. Bizim haberimiz bu. İnanın bizim derdimiz bu. Televizyonu aldığımız zamanlara bir bakalım. Sabahtan akşama kadar gözümüzün doldurduğu zinalara bir bakalım. Kulağımızın içtiği de dokular bir hesaplayalım. Bak muallim ne diyor. Namazda diyor namazdan zevk almıyorsan Müslüman. Dört şeyine bak diyor. Kalp doktoru i̇bn Kayy. Göz, kulak, ağız, kalp. O yüzden İsra suresi 36. ayet öyle buyuruyor. Bismillah. Vallatakum alayselek bhiha'il. Gözünüzden, kalbinizden, ağzınızdan, kulağınızdan mesûs hesaba çekileceksiniz. Karışar, gözü olmayan, hiçbir şeyi görmeyen bir insana göz verirse önce neye bakmak isterdi acaba? Harama mı? Karışar, bu gözler bizim mi zannettik? Bir dükkanda işçi çalışıyorsunuz. O dükkanda işçi olarak çalışan sizler, bizler. Kafamıza göre o dükkanı. O dükkandaki bir malzemeyi götürüp bir başkasına verebilir miyiz? Birisi bizi emanetçi bıraktı dükkana. Arkadaş biraz sonra geleceğim şu dükkana bak. Ya abi birisi bir şey isteyen olursa ben emanetçiyim de. Karıcayar biz bunların emanetçisiyiz. Ama biz bizim zannettik? Sanki bir de hiç hesaba da çekilmeyeceğiz, sorulmayacağız zannettik. Ama ayet-i kemde Rabbimiz buyuruyor ki O gün bütün nimetlerden tek tek hesaba çekileceksiniz. Sizi bir damla sudan yaratan güç çekecek. Neyimize güvenerek bugün açlıyoruz? Allah aşkına ya? Neyimize güveniyoruz ya? Şöyle bir elimizin başından arasına koyalım. Hangi gücümüze güveniyoruz? Firavunların emrutları Allah'ta yerin dibine geçirdi. Denizin içinde boğdu. Bizden önceki kavimlere bakın. İlahlık iddiasının hevesine, kapınlarına bakın. Allah'ta nasıl Resulü isfah etti? Peki biz bu canımızla, 60 senelik ömrümüzle, şu kısacık boyumuzla neyimize güveniyoruz bu günahlar işliyoruz? Bu rahatlık, bu keşmekeşlik nereden geliyor? Yani kafamıza göre bir hayatı yaşıyoruz. Böyle bir hayatı yaşanır mı? Niye disipline girmiyoruz? 40 senelik albaylık yapmış birisi, birisiyle konuşurken kulak misafiri oldu. Sayın albayım diyor, orduda 40 senede aldığınız eğitim neydi? Nasıl orduyu ayakta tuttunuz, yönettiniz 40 sene? El cevap, disiplin, disiplin. İslam'da öyle değil mi kardeşim? Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a 40 yaşında peygamber oldu. 63 yaşında 130 bin sahabeyi hem alimler hem şehitli hazırladı. Dünya sevgisi kalplerinde Allah'ın izniyle yok. Canımız Allah'a ve onun dinde feda olsun. Canım, anam, babam sana feda olsun ya Resulallah. Bu. Böyle bir toplu geçti. Arabıyla, acemiyle, zencisiyle, beyazıyla, fakiriyle zenginiyle. Zengini 700 tane devesini Allah'ın dini hidi etti. Bir tane evine bir şey bırakmadı. Abdurrahman bin Af. Hazreti Osman Sübhanallahü ve birhamdülü suyu parasını verdi, satın aldı. Müslümanlara hibi etti, abdest alsınlar. Hazreti Ebek tüm mallı tümünü hibi etti. Biz Müslümanlar şu anda toplumda aşağılık kompleksine kapılmayalım. Zengin insanların yanında ezik durmayalım. Ya Müslüman izzetli olur. Önce Müslüman kompleksli olmaktan kurtulsun. İzzetli olmayı sonra düşünürüz. Önce bir kompleksten kurtulalım. Karıştır. Allah Resulü Aleyhisselam ve sahabesine bakın. Onlar biz İslam'la şeref bulduk demişler. Başka bir şerefe gerek yok. Yani esas şeref İslam. Kelime şahadet. Allah'ın kölesi olduk. Daha bundan büyük şeref var ya. Sahabeler onu demişler. Biz İslam'la şeref bulduk. Yani biz neyin yardırmanın peşindeyiz? Ne Hangi gücü arıyoruz? Ya Zaten gerçek gücü bulduk. O gücü bulan insanlar her şeyini feda etmişler. O gücü razı etmek için bu canlarını Allah'a satmışlar, mallarını Allah'a satmışlar. Her şeyini Allah'a satmışlar sonsuz hayata kazanmak için. Arkadaşlar Allah yalan söylemiyor, peygamberler yalan söylemiyor, melekler yalan söylemiyor. Aman'ın Resul'ün manasını açın okuyun. Kulün amana billahi ve melekatihi ve kutubihi ve rusulihi. Lanu ferku beyne ahadin min rusuli. Allah da peygamber de meleklerle şahitli getti. Hepsi şahit getti. Müminler de. Ne şahit getti? neye şahitlik etti kardeşlerim o zaman bu dünyaya çakılmamız niye dünyayı sevmemiz niye bu dünyaya rağbetimiz niye düzenli bir şekilde Allah kulluktan gafletimiz niye bu Kur'an'a niye gereği gibi yönelemiyoruz namazları niye düzenli kılamıyoruz Allah'a gerçek manada gönül niye veremiyoruz niye tam kenetlenemiyoruz gerçek muttaki salih kullar gibi neden kul olamıyoruz neden her tarafımız hala rüya kokuyor neden ihlas pırıtıları bizlerden fışkırmıyor özümüz sözümüz neden bir değil bir hadis alemine dediği gibi dünya aleminde bütün ümmetin Muhammed'in hastalığıdır bu. Dilimiz, kalbimiz ve bütün azalarımız bütünleşmedi sürece ümmetin gözyaşı dünyada durmayacak diyor. Tekrar diyorum. Gözümüz, şey, özümüz, sözümüz ve azalarımız bütünleşmedi sürece ümmetin gözyaşı bu dünyada bitmeyecek. Özümüz başka, sözümüz başka, kalbimiz başka, azalarımız başka konuşur. O yüzden Rabbim Rahmetin üzerimize yaysın, bir göz kırpacak kadar zaman zarfında bile bizi nefsimize bırakmasın, Allah'a gerçek manasıyla iman edip dost olmayı nasip etsin, nasıl bir güce iman ettiğimizin şuuruna varmayı ve bunun derdine düşmeyi nasip etsin. Gerçek manasıyla o gücün sevgisi kalbimize girerse kardeşler, bütün sevgiler kalpten çıkar. Gerçek manasıyla o gücün korkusu, azameti ve yüceliği kalbimize girerse, kalp Allah korkusundan titremeye başlar. Günahı o kalp kabul etmez kardeşler. Başka sahte sevgilere kalmaz kardeşler. Kalmaz. O güce gerçek güven kalbe girerse ayet-i kerimede Rabbimiz subhanehu ve teala'nın buyurduğu gibi müminler iseniz ancak Allah'a güvenin. Hiçbir şeye değil. Sadece Allah'a güvenin. Hasbunallahu ve nimel vekil. Allah size yeter. İşte zikirlerimizi yaparsak 7-7-14 Hasbiyallahu la ilahe illa avali tevekkatu vahu rabbil arşu Allah bana yeter. Ondan başka ilah yok. Ben ona güvendim. Uyucu arşın Rabbidir. Her gün yedi kere gündüz, yedi kere akşam biz bunu yaparsak ne olur biliyor musunuz kalbimiz? Bomba gibi olur Allah'ın zımba gibi olur. Şeytan gelir ve ses sesi çarpılır geri gider. Ama biz bunu okumaktan aciziz. Rabbimiz yedi kat gökten kalplerimiz için gıda indirmiş. Okuma gayretinde bulunmuyoruz. Bu sözler için sahabeler kan dökmüşler. Can vermişler. Allah'ın ve nebisinin sözler için. Peygamberin ağzından söylemediği bir sözü bir şahı söylüyor. Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki gidin onu öldürün diyor. <gülüyor> Subhanallah. Gidiyorlar bir hayvan ve yakın diyor. Gidiyorlar bir hayvan sokmuş. Allah'a yılan. gire yakıyorlar sahabeler. Çünkü Peygamber Resulü diyor ki bana iftira atılan bir söz sahih bir hadis. Benim söylemediğim bir sözü kim bana isnat derse bu dindir diyor. Bana atılan iftira sıradan birine atılan gibi değildir. Bak sahabeler peygambere ve bağlılıklarını. Onun sözlerine. Şu anda bu sözler var ya ne kan döktük ne canımız yandı ne işkencelere maruz kaldık. Elimizin altında 15 senedir kardeşlere tavsiye ediyorum. Okunsaydı farkımız olurdu yüzümüzde, konuşmamızda, hareketlerimizde, davranışımızda. Okuyanlar bellidir. Düzenli okuyanlar bellidir. Bakın Müslüman'ın şahsiyetine. Vakti gelmedik soruları sormaz düzenli bunu okuyan. Tartışma ortamlarına girmez. yüzün nurludur, bizi yüzü sözü birdir. Rıya gösteriş kokusu bitmiştir. Artık onu tek derde Allah'ın zikri ortamı oluşsun. Allah'ın dinine yardım olsun. Rahman'ın adı, şanı, dini yücelsin. İnsanlar bilmiş bilmemiş ne makam, ne vekfi, ne bir şey yok. Zikri, düzenli bir şekilde yapanlar şeytanın şerrinden uzaktır. Kardeşler bunlar bellidir. Bunlar bellidir. Nafili amellere gayret ederler. Namazlardan haz, lezzet alırlar. Onlar amel üstüne amel artırırlar. Günahları terk ederler. Onların tek dertleri kendileridir. Hz. İsa, Hz. Musa ve diğer bütün peygamberler öylediler Bizim tek hep en büyük düşman kendi nefsimizi bildik dediler. Onlar kendi nefslerinden başka düşman hiçbir şey bellememişlerdi. Onlar herkesi affetmeyi bilirlerdi ama nefslerini affetmemişlerdi. Onlar insanlar için çıkarmış örnek ve numaralardı. Rehberlerdi. Havarlarına da bunları tavsiye etmişlerdi. O yüzden bizler kendi nefsimizi tanıyabilseydik Rabbimizi tanırdık. Zaman sahabenin söylediği söz bunu da söyleyeceğim sohbeti kapatacağım. Söylediği söz ne kadar doğru bir söz. Nefsini bilen diyor, Rabbini bilir. Bizi Allah'tan kim ediyor onu tanır. Herkesi affeder ama beni yoktan var eden, bir damla sudan bu hale getiren bu nefsimi ben affetmem arkadaşlar. Affetmem. Çünkü Niye? Beni o yaratmasaydı hiç kimse yaratamazdı. Ben yoktu. Beni yoktan var etti, varlık alanına getirdi. Ve bu nefsin kendisini yaradana kulluk etmekten uzak duruyor. Kendisi ilahlık hevesine kapılıyor. Bunun farkında olan bir mümin bu zikirleri ve düzenlerini, düzenli bir şekilde dualarını yapar. İlk dersi budur zaten, talebelik budur. Kur'an'ın derdine düşer, Kur'an'ı öğrenmenin derdine düşer. Rabbinin kelamını öğrenmenin derdine düşer. Ve Rabbinin isimlerini, sıfatlarını her gün öğrenmenin gayretine girişir. Hem kendisi kulluğa gayret eder, hem de birer ikişer insanların kurtuluşa ermesi için malıyla, canıyla Allah yolunda infak eder. Gerçek infakı da fakirler yapar. Gerçek infakı da fakirler yapar. Sübâneke Allah'ıma vâ bihamdîk. Eşhedü vannâ ilâhe ilâ ente. Estağfurü Kareşer. İnanın bu konuşmalarımın yüzde doksan kendi nefsimeydi. Herkes hakkını helal etsin. Benim bu kızgınlığım nefsimeydi. Hiç kimseye değil. Ha ya ben de nefsimi aldım diyenler varsa kendisi bilir. Ben sadece kendi nefsimde olan şeyi size de paylaştım. Allah rızası için nefsimizden cihat ederim. Ha bu hal üzerilirsek bu amelden paça yırtar mıyız? Allah'a kalmış. Amelimize güvenmeyelim ama hakikaten bu kadar nimet, rahmet ve lütuf içerisinde de bu keşmekeşliği, gevşekliği, yılışıklığı da bırakalım. Canımız istediği gibi öyle kulluk değil ama gerçekten o albayın dediği gibi, disiplinli bir şekilde, ciddi bir şekilde, kendimizi şöyle bir silkeleyelim, kendimize gelelim, nefsimize cihad edelim, hangi eksik amellerimiz varsa onu tedarik etmenin derdine düşelim. Kur'an'ı bilmiyorsa, Kur'an'ı öğrenmenin düzenli bir şekilde derdine girelim. Salih amellerimizde eksiklik varsa, bunları tamir etmenin peşine düşelim. Kalp hastalıklarımız varsa, bunları tamir etmenin peşine düşelim. Müminleri dostsa yaren edinelim. Bizi dünyaya davet eden, Gaflete düşüren, harama çağıranlara kulak verim yeli. Elimizden geldiği kadar bir iki kişiyi daha kazanmanın peşine düşelim inşallah. Işte.